yani Rabbimizi Peygamberimizin kafa gözüyle yani dünyadaki haliyle görüp görmediği hakkında çok fazla yorum yapmanın bize kazandıracağı bir şey yoktur. En iyisini bilen Allah'tır. Yani Peygamberimizin görüp görmemesi bizim itikadımıza ya da amellerimize bir katkı sağlamaz. Ama biraz önce ifade ettiğim bildirdiğim ayet ve hadis hadislerde konu Allah-u Alem